Merhaba, 26 Nisan 1986'da yaşanan Çernobil felaketinin 29. yılında Greenpeace gönüllüleri İstanbul, Eskişehir, Sinop, Düzce, Muğla, Mersin, Yalova, İzmit ve Gaziantep'te nükleer öldürür yaşamak istiyorum yazılı pankartlar açarak Çernobil'in halen devam eden etkilerine dikkat çekti. Greenpeace benzeri bir felaketin Türkiye'de de yaşanmaması için Türkiye'nin nükleer enerji yerine enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjilere yatırım yapması çağrısında bulundu. Çernobil nükleer felaketinin ardından 29 yıl geçmesine karşın Dünyada nükleer enerjinin en tehlikeli, yıkıcı ve öldürücü, çevresel ve yaşamsal risklerinin sıfırlanamadığı bir enerji üretim biçimi olduğunu vurgulayan Greenpeace avukatı Deniz Bayram, yeni nesil reaktörler hala güvenli değil. Beklenmeyen teknolojik hatalar, işletme hataları, şeffaf olmayan nükleer enerji endüstrisi, ekonomik ve politik baskılar ile nükleer enerji santrallerine yönelik saldırı potansiyelleri nükleer enerji santrallerinin güvenlikli ve emniyetli olmadığını gösteriyor. Çernobil nükleer felaketi Rus modeli bir reaktörün patlaması ile meydana geldi. Felaketin ardından yapılan araştırmalar büyük bir tedbirsizliklerin felakete neden olduğunu gösteriyor. Rusya hala tüm dünyada nükleer enerji üretim projelerinde yer alıyor. Bu projelerden biri Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali. Güneş ve rüzgar potansiyelinin sadece %3'ünü kullanan Türkiye bu riski almak zorunda değil. Türkiye hükümeti enerji politikasını bir an önce enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji politikalarından yana çevirmelidir diye konuştu kendisi. Greenpeace ayrıca Çernobil'in Türkiye'de ve dünyada neden olduğu yıkıcı etkilerle ilgili çarpıcı verileri de kamuoyuyla paylaştı. Çernobil nükleer felaketi atmosfere Hiroşima ve Nagazaki atom bombalarından yüzlerce kez daha fazla radyasyon yayılmasına neden oldu. Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında yayınlanan bir rapor Çernobil bölgesinde 7 bin kadar çocuğun tiroid kanserine yakalandığını ortaya koydu. Kazanın Ukrayna'ya maliyeti 2000 yılı itibariyle 148 milyar dolardı. Türkiye'de de Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Pediatri Anabilim Dalları'nın yaptığı çalışmaya göre lösemi vakaları 1986 öncesinde %0.7'den 1986 sonrası %2'ye çıktı. Kanser ve Savaş Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de 1984 yılında 100.000'de 19.2 olan kanser vakaları 96 yılında 100.000'de 63.46 olarak bildirildi. 4 Mayıs günü Kapıkule-Edirne yolunda İstanbul'da havadaki radyasyonun tam 1000 katı olan ve Çernobil nedenli Türkiye'de ölçülen en yüksek değer olarak tarihe geçti. 16 miliröntgen bölü saat değeri ölçülmüştü burada. Çernobil nükleer felaketinin 29. yıl dönümünde Akkuyu'dan sonra... İkinci nükleer santralin yapılması planlanan Sinop'ta da protesto mitingi düzenlendi. Nükleere hayır mitinginde Sinoplular ve başka şehirlerden gelen binlerce kişi nükleer santralleri istemediklerini dile getirdi ve nükleere izin vermeyeceğiz, Sinop Fukushima olmayacak, santral yapma boşuna yıkacağız başına gibi sloganlarla fikirlerini anlattı. Sabah saatlerinden itibaren Diyojen heykeli önünde toplanmaya başlanan kitle Sinop Uğur Mumcu Meydanı'ndan Doğru yürüyüşe geçti. Sinop halkı ve esnafı evlerinin ve dükkanlarının camlarına nükleer karşıtı afişe rastladı. Protesto mitinginde nükleer karşı platform, keske bağlı sendikalar, tımob ve bağlı odalar, bunun yanı sıra or kuzey ormanları savunması, Karadeniz İsyandadır platformu, Derelerin Kardeşliği platformu, Fatsa Ünye Doğa Koruma platformu, Tonya Çevre platformu, Merzifon Çevre platformu, Patika Ekoloji Kolektifi gibi sivil toplum örgütleri ve siyasi parti ve hareketler de bu mitinge destek verdi. Çernobil faciasının 29. yıl dönümü dolayısıyla yapılan yürüyüşte Sinop ve Mersin'de yapılmak istenen nükleer santrallere dikkat çekildi. Dağı taşı, gökyüzünü bile reklamlarla döşeseler, insanlarımızı radyoaktif ölüm diye bir şey olduğuna inandıramayacaklar. Bu ülkede yeterince insanımızı kansere teslim ettik artık yeter denildi. Karadeniz İsyanı'nda da ve Kuzey Ormanları savunulması öncülüğünde Çernobil faciasının 29. yıl dönümü dolayısıyla Kadıköy Boğa Heykeli önünden de İskele Meydanı'na bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe siyasi partilerin yanı sıra çevre dernekleri de katıldı. Ya Nükleer Ya Hayat yazılı ana pankartın açılışın yürüyüşe bando grubu ve nükleleri temsil eden siyah ve beyaz renklerde elbise giyen tiyatrocular eşlik etti. Çevrede bulunan yurttaşların da alkışlarıyla destek verdikleri yürüyüş iskele meydanında sonlandı. Platform adına basın açıklamasını yapan Gizem Akman… Yüzyıllık ormanları yok eden her ırmağın üzerine HES yapmaya çalışarak otoyol refüjlerine dikilen ağaçlarla övünen zihniyetin bugün Türkiye'de nükleer santral yapmaya çalıştığını vurgulayarak bir zamanlar Çernobil faciası sonrası çaydaki radyasyonun tehlikeli olmadığını kanıtlamak için kameralar önünde çay içen Bakan Cahit Aral'ın amacı Çernobil'den yayılan radyasyonun Karadeniz ve Trakya kıyılarına vereceği zararı kamuoyundan saklamaktı. Bu nice insanlarımızı ölüme gönderdiler. Şimdi Sinop ve Mersin'de yapılmak istenen de bundan hiç farklı değil diye konuştu. Nükleersiz, yeşil ve barış dolu bir gezegen direktleriyle esen kalın.